Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve alhaqni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma ismihi shay'un fi'l ardı ve la fi's Değerli kardeşlerim Kadir gecesi olduğunu umduğumuz bu mübarek gecede camimizi yavaş yavaş dolduruyorsunuz. Allah cümlenizden razı olsun. Allah yapacak olduğunuz, yapmış olduğunuz duaları kabul eylesin. Allahü Teala amellerinizi, hayırlı amellerinizi makbul eylesin. Niyetlerinizi salih ve halis eylesin. Sohbetimizin başında değerli kardeşlerim Hanım kardeşlerimizden sükunet rica ediyorum. Oradan büyük uğultu geliyor, değerli hanım kardeşlerimiz yapacak olduğumuz sohbete kulaklarını versinler. Anlatacak olduğumuz ayetleri, hadisleri can kulağıyla dinlesinler. Bu mübarek gecede sevabın en büyüğüne nail olmak için niyet tazelesinler. Cümlemiz, niyet tazeleyelim. Cümlemiz, Rabbimizin, kulu olduğumuzun, yeniden yeniden farkında olalım. Kul olmanın zilleti, kul olmanın, zelilliği, her zaman, beyin dağarcığımızda, olsun. Çünkü, çünkü, Kul olmayan Zelilliği kabul etmeyen Allah huzurunda Allah'ın karşısında Zelil olduğunu Kabul etmeyen Müslüman olamaz Kul Allah karşısında Zelildir Allah kulların Kullar karşısında Zelil olmasından Razı olmaz Hiçbir kul başka bir kul karşısında zelil olmamalı hiçbir kul başka bir kula boyun bükmemelidir boyun bükülen yegane varlık Yüce Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'dır huzurunda zelil olacağımız Yüce Rabbimiz sadece bizi yaratan o Yüce Rabbimizdir o yüzden bir kulun başka bir kul karşısında zelil olmasına Allah müsaade etmez. Bir kulun başka bir kula boyun bükmesini Allah kabul etmez. Allah bundan razı olmaz. Allah indinde bütün kullar eşittir. Üstünlük ancak takva iledir. Takva ile Allah'a yaklaşmaya çalışalım değerli kardeşlerim. Ve tekrar söylüyorum. Mahfilde konuşan hanımefendi kardeşlerimiz hatibin dikkatini oldukça dağıtıyorsunuz. Lütfen konuşmayalım. Camiye gelen sessizce gelsin safında otursun. Camide, bak burası düğün derneği falan değil. Camidesiniz. Oltu yapmayın. Orada değerli kardeşlerimiz hanım kardeşlerimiz konuşan, bizi dinlemeyen, bizi duymayan, duymak istemeyen kardeşlerimizi güzeldir dil ile uyarsınlar evet camide bir huzur olacak bir sükunet olacak cami ibadet yeridir cami Allah'a yalvarma yeridir cami sükunet yeridir burada herkes ibadet için buraya gelmektedir hiç kimse diğerini sesiyle sohbetiyle rahatsız etmemelidir camiye gelen kardeşlerimiz hoca efendilerin vaazlarının nasihatlerini dinlemek için buraya gelmektedirler Diğer sesler onları rahatsız etmektedir kuşkusuz. O yüzden lütfen sessizliğimizi koruyalım hanım kardeşlerim. Bunu her camide yapmak zorunda kalıyoruz değerli kardeşlerim. Yapmayın. Evet. Değerli müminler. Yüce Rabbimiz. Kullarına olan şefkatinden dolayı, merhametinden dolayı. Kullarına önemli günler tayin etmiş kullarının sevap kazanması için büyük günler tayin etmiş ve bunları kullarına bildirmiş peygamberler aracılığıyla, kitabı aracılığıyla peygamberimizin sünneti aracılığıyla bunları bize haber vermiş dolayısıyla müminlerin bu günlerden azami derecede istifade etmelerini arzu etmiştir Allah'ın rahmetindendir ki Kadir Gecesi Allah tarafından bahşedilmiştir. Kadir Gecesi ki bin aydan daha hayırlı bir gecedir. 84 sene ömre bedel olan bir gecedir. Değerli kardeşlerim, Kadir Gecesi'nde Kur'an inmeye başlamıştır. Kadir Gecesi büyüklüğünü Kur'an'ın iniş gecesi olmasından almaktadır. Değerli kardeşlerim, Kadir Gecesi'nde kulların kaderleri tayin edilir. Kulların rızıkları tayin edilir. Bir sonraki seneye kadar kim ölecek? Kim kalacak? Kim? Hangi imtihan ile imtihan edilecek? Kimin başında hangi imtihan olacak? Hangi sıkıntı olacak? Bunlar tayin edilir. Kulların kaderleri tayin edilir. Kulların amellerine bakılır. Kulların gelecekte hangi imtihanlarla imtihan edilecekleri tayin edilir. Böyle büyük gecede kulların Rabbine yalvarması, yakarması, kulluğa düşen, kulluğa yaraşan en büyük özelliktir ve en kutsal ödevdir değerli kardeşlerim. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz Kadir gecesiyle ilgili bir sure indirmiştir. Adı Kadir suresidir. Gecenin önemine binaen bu sureyi indirmiştir. Kadir gecesi bin aydan hayırlı olan mübarek bir gecesi, gecedir. Bu gecede yapılan ibadetlerin, taatların, duaların amellerin çok büyük bir yansıması çok büyük bir karşılığı olacaktır. Bu gece sabaha kadar bir seyrandır. Biraz sonra surenin tefsirine gireceğiz ve inşallah bu konuları nokta nokta konu konu açıklayacağız. Değerli kardeşlerim İlk önce Kadir suresinin tefsirinden veya manasından işe başlamak istiyorum. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki İnne enzelnahu fi Leyletil Kader Biz muhakkak ki o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik ra adra ile Türkadır bu Kadir gecesinin kıymetini bu niceliğini niteliğini ne olduğunu sen biliyor musun bu ne ile Türkkadır hayırrammin el fiş bu Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin ayda yapılan ibadetler Kadir gecesinde yapılacak olan ibadetlerden daha az kalır. 84 sene ibadet yapmış olsan Kadir gecesinde yapacak olduğun ibadetlerden az kalır. O yüzden bu geceyi çok iyi değerlendirmek lazım. Bu gece peygamberimizin ifadesiyle Ramazan ayının son 10 gününde tekli gecelerde aranmaktadır, aranmalıdır. Ancak 27. gece olma ihtimali üzerinde hadisler birleşmektedir. Bununla birlikte alimler her sene Ramazan'ında Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 gününün tekli gecelerinde dolaşacağını da söylemektedirler. Yani 21. gece, 23. gece bazen, bazen 25. gece, gece bazen 27. gece, gece bazen de 29. gece olabileceğini alimlerimiz ifade etmişlerdir. Ve bunun dönenceli olarak değişeceğini de söylemektedirler değerli kardeşlerim. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesine ibadetleri, gayreti, duası rastlasın diye Kadir gecesine rastlayabilmek için Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer, gecenin bütününü ibadetle geçirir taatla geçirir, namazla, niyazla, doğayla, zikirle geçirir, istiğfarla, tövbeyle geçirir. Esasen yapmamız gereken değerli müminler, bizim de özellikle Ramazan ayının son 10 gününde, tekli gecelerde bu fırsatı kaçırmamak için bütün geceleri ihya etmek her Müslümanın yapması gereken bir durum değerli kardeşler Değerli müminler, biz Kadir suresinde mana olarak aktaracak olduğumuz bölümlere devam edelim. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlı, Bin aydan daha hayırlı büyük bir gecedeyiz. Tenzelul melâike ve rûh Melekler ve Cibril bu gece kerelerce defalarca semadan arz'a inerler, inip çıkarlar. Bir izni rabbihim. Rablerinden izin almak suretiyle. Rablerinden izin almak suretiyle. Rablerinden bazı görevler ile görevlendirilmek suretiyle, Semadan arza inerler, inip çıkarlar. Öyle bir gece ki, Allah, Melekleri görevlendiriyor. Öyle bir gece ki, Meleklerin en büyüğü Cebrail, Arza iniyor, çıkıyor. Öyle bir gece ki, eğer görebilsek, meleklerden semavat görünmez oluyor. Her adım melaike oluyor. Her melek bir görev üzere geliyor. Bir görev üzere gidiyor. Her melek, sevgili bir kulun duasını Allah'a arz ediyor. Her melek, Allah'ın emriyle kerelerce arzın semavatın her bir tarafından yeryüzüne inmek suretiyle kulların ibadetini kulların namazını, yalvarışını duasını, istiğfarını tebrik ediyor bunu görmek istiyor Kulları, kulların Allah'ın kullarının Allah'a nasıl yalvardıklarını temaşa etmek istiyor. Kulların iman gözyaşlarını müşahede etmek istiyor. Kulların kalpleri buruk, elleri açık, boyunları bükük bir şekilde günahlarını itiraf edişlerini, Rablerine sığınışlarını, Rablerinin cennetini, isteyişlerini, cehennem narından Allah'a sığınışlarını temaşa etmek istiyor. O büyük dualar, o büyük yakarışlar, o yalvarışlarla tekrar semaya yükseliyor. Emanetleri götürüyor, emanetleri getiriyor. Bu gece binlerce insan, binlerce insan cehennemden azat oluyor. Yapmış oldukları dualarla açılan, ardına kadar açılmış olan rahmet kapılarından binlerce insan giriyor binlerce insan tövbe ediyor binlerce insan Allah'a hakiki kul olma konusunda Rabbine söz veriyor böyle büyük bir gece rahmet kapılarının açıldığı bir gece yeryüzünde meleklerden adım atılacak yer kalmayan bir gece Allah'ın rahmetinin bolca insanlara teşrif ettiği insanları şereflendirdiği bir gece Böyle bir gecede maalesef bayan kardeşlerimiz yine bizi dinlemiyor. Yine uğultuyu görüyorsunuz. Ne yapmak lazım? Ne yap Onlar bizi duymuyorlar bile maalesef. Yani ya buradan söylüyorum ya duymuyorlar. Kulaklar kapalı. Hepsi arkadaşına kitlenmiş. Arkadaşını dinliyor ona söylüyor ona söylüyor. Maalesef. Bayan kardeşlerin sesinizi lütfen kesecek misiniz? Lütfen bayan kardeşlerimiz bizi dinlemeyen, anlamayan bayan kardeşlerimiz lütfen lütfen şu mübarek gecede böyle mi yapacaktınız? Camiye bunun için mi geldiniz? Şu mübarek gecede şu cemaatimizi rahatsız etmek için mi camiye geldiniz? Bayan kardeşlerim, lütfen. Lütfen. Konuşan bayan kardeşlerim, Türkçe konuşuyorum. Hanımefendiler, lütfen. Lütfen susalım. Maalesef, maalesef. Maalesef. Ya buradan ses gidiyor aslında ama duymak. Duymak istemiyorlar. Maalesef. Camiye Niçin geldik değerli kardeşlerim? Arkadaşınızı, eşiniz, dostunuzu görmek için mi geldiniz? Sohbet etmek için mi geldiniz? Ya şu mübarek gecenin faziletini anlatıyorum. Şu mübarek gecenin faziletini anlatıyorum. Sen neden bahsediyorsun? Neyin tartışmasını yapıyorsun yukarıda? Neyi paylaşamıyorsun? Lütfen. Lütfen. Cemaatimiz de rahatsız oluyor. E biz de burada adaptasyon sorunu yaşıyoruz. Lütfen. Camiye geldiniz, hoş geldiniz. Oturun, hatibi dinleyin. Caminin bir adabı var. Lütfen. Düğüne gelmediniz. Allah'ın evine geldiniz. Allah'ın kelamı okunuyor. Ayetler okunuyor. Tefsir ediliyor. Ve izâ kuri'el kur'ân fes leh Size Kur'an okunduğunda dinleyin. Allah talan emridi. La belki merhamet edilirsiniz. Kur'an'a saygınızdan dolayı, Kur'an karşısında susmanızdan dolayı, kulak Kur'an'a kulak vermenizden dolayı, onu anlamaya çalışmaktan dolayı, belki Allah size merhamet eder. Bunu da yapmıyorsanız Allah'tan merhamet beklemeyin. Maalesef. Değerli kardeşlerim İlerleyen ayeti Kerimelerde Bakınız Tenezzelül Ruh, Melekler ve ruh Arza iner Fihabi Biizni Rabbihim Rablerinden almış oldukları izinle Min kolli amr hepsi başka ayrı ayrı işler ile görevlendirilmiş ve her taraftan dünya arzına teşrif ederler selamun o gece bir esenliktir o gece bir bağışlanmadır o gece bir rahmettir o gece cehennem narından binlerce insan kurtulur o gece o gece binlerce insan cennetten müjdelenir. O gece Allah'ın rahmetine binlerce insan nail olur. O gece melekler insanların yalvarışlarını, yakarışlarını, taatlarını sevinerek Allah'a takdim ederler. O gece insanların başına gelecek olan felaketler İnsanların yapacak oldukları, yapmış oldukları dualarla başlarından def edilir. O gece birçok insanın talebi kabul edilir. O gece birçok derdi olanın derdine derman olur, olur Yüce Rabbimiz Böyle mübarek bir gecede bulunuyoruz inşallah. Umuyoruz ki umuyoruz ki 27. gecemiz Umuyoruz ki bu gecedir. Umuyoruz ki bu gecenin bereketine nail olacağız. O yüzden değerli kardeşlerim bu gecede neler yapabiliriz? Bunları da inşallah aktarmaya çalışacağım. Ancak ayetimizin son ayetimizin de manasını verdikten sonra selamun hiç hasta o gün o gece fecir doğuncaya kadar bir selamettir, bir esenliktir, bir bağışlamadır devam eder. Azza Celle Cem. Bu gece Kur'an inmeye başlamıştır. Kur'anın inmeye başladığı gece. Kadir Gecesidir Bin aydan müşerref Bin aydan kıymetli Değerli bir aydır Meleklerin Dünya semasına Dünya arzına teşrif ettikleri Ve Hepsinin ayrı görevlerle Yeryüzünde dolaştıkları Bir gecedir Hakkında Kadir Suresi inmiştir. Bağışlanma bu gecece Bu gece son derece fazla olacaktır değerli kardeşlerim. Men qame leylete'l kader <gülüyor> imanla ve ihtisaben gufr ma taqaddama min Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Kadir gecesini iman ederek bu ne demek? Yani imanından bütün hastalıkları, şirkleri, yanlışlıkları Defederek ederek sağlam tertemiz bir iman ile bu gece kul olduğunu hatırlar da Allah'a yalvarırsa Allah'tan tövbe dilerse istiğfar dilerse günahlarının bağışlanmasını isterse Allah'a kulluk sözü verirse tövbe istiğfar ederse onun geçmiş bütün günahları affedilir o yüzden alın size büyük bir fırsat Tevbe için büyük bir fırsat, af edeceğim, Allah'ım ben affedeceğim edeceğim dediği bir gece, o zaman af edinmek için Allah'a yalvaralım, imanımızdaki eksiklikleri, hastalıkları söküp atalım, tevhidi bir inanca sahip olalım, her türlü şirkten beri olalım, Allah'ın razı olmayacağı her türlü inançtan, her türlü fiilden, her türlü eylemden uzak olalım. Allah'ın sevdiği kullar olalım. Allah'ın sevdiği kullarla birlikte olalım. Birlikten, beraberlikten, tevhitten, İslam'dan bir nebze dahi olsa ayrılmayalım. Değerli kardeşlerim, bu fırsatı değerlendirelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi bütün son on geceyi o ihya ederdi en azından bizler onlar onu yapamıyorsak bu geceyi sabaha kadar ibadetle geçirmek niyazla yalvarışla geçirerek Rabbimizin bizden razı olmasını sağlayalım değerli kardeşlerim evet boşluklar var ön tarafta boşlukları dolduralım değerli kardeşlerim cemaat arkada ayakta kaldı. Evet. Yağmur da varmış. Evet. evet. Yağmurun yağması da Kadir Gecesinin bir işaretidir. Evet. Evet. yağmur? gelecek. Evet. Yağmur. Evet. Allah razı olsun. Evet toparlanalım, Boşları dolduralım. Kardeşlerimiz dışarıda yağmurda kalmasınlar. Allah bizden razı olsun. Değerli kardeşlerim. Tabii ki bu kardeşlerimiz ayakta. Sizlerde sıkışık durumdasınız. Ben sözü fazla uzatıp sizleri sıkıntıya koymak istemiyorum. Ancak bu Anlattıklarımız İnşallah yeterlidir Daha çok şey anlatmamız gerekiyor Ama şu mübarek yüzleri her zaman Böyle kalabalık bir şekilde Huzurumuzda göremiyoruz Yüce Rabbimiz Şu gecenin mübarekliğinde Şu niyetlerinizi kabul eylesin Yüce Rabbimiz Şu mübarek gecede Şu mübarek yüzleri Cennetiyle müjdelesin Hüce Rabbimiz şu mübarek yüzlere cehennemini haram kılsın. Hüce Rabbimiz cennetini şu mübarek yüzlere bacık kılsın. Hüce Rabbimiz şu mübarek yüzlerin her türlü derdini, sıkıntısını gidersin. Hüce Rabbimiz bu mübarek yüzlere kendisine razı olduğu kulluğu yapmayı nasip eylesin. Şu mübarek gecenin ecrine nail olmayı şu mübarek yüzlere nasip eylesin, şu gece yapılacak olan ibadetlerin, yalvarışların, niyazların, yakarışların hürmetine, dünyanın dört bir tarafında, elem ve keder içerisinde olan kardeşlerimize kurtuluş müjdelesin. Suriye'de, Arakan'da, Irak'ta ve daha birçok İslam beldesinde sıkıntı içinde olan kardeşlerimize Yüce Rabbimiz en kısa zamanda Kurtuluş nasip eylesin Huzur nasip eylesin Emniyet nasip eylesin İç ve dış düşmanların Tehlikelerinden Memleketimizi İslam memleketlerini korusun Allahu Teala cümlenizden razı olsun Şimdi hocamız Dua yapacak O duaya amin diyelim inşallah Ve ahir davana en elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil